rızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Kerbela'da kanlı bir gözyaşı. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Ebu Abdullah el Hüseyin, bin Ali, bin Ebi Talib, el Kureyşi, el Haşimi, el Şehid radıyallahu anh. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin küçük çocukları ve Hazreti Peygamber'in göz bebeği Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Hicret'in dördüncü yılında Şaban ayında dünyaya geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulağına bizzat ezan okuyarak biricik torununun ismini koydu ve doğumunun 7 gününde akika kurbanını kestirerek Hz. Fatıma annemizden saçının ağırlığınca fakirlere gümüş dağıtmasını istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki güzide torununu çok sever, onların isteklerini tereddütsüz yerine getirir, Onlarla oyunlar oynardı. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberdeyken Hasan ile Hüseyin'in düşe kalkan mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve Teğabun Suresi'nde Cenabı Hak "Mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir." derken ne kadar doğru söylemiş. Onları görünce dayanamadım dedikten sonra Konuşmasına devam etmiştir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Torunlarına o kadar düşkündü ki Onları sırtına bindirir ve gezdirir. Secdedeyken de sırtına çıktıklarında ilmelerine kadar beklerlerdi Hicretin 30. senesinde Hz. Osman radiyallahu anh zamanında Said bin As'ın Kûfe'den Horasan'a yaptığı sefere Abî ile birlikte katılan Hz. Hüseyin radıyallahu anh, Hz. Ömer'in hilafetinin ardından ortaya çıkan karışıklıklarda aklı selimle hareket etti. Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı halifeyi korumak için gayret sarf etmesi ve evine su taşıması bu akli selim tavrın en güzel örneğidir. Babası, Hazreti Ali radiyallahu anh keremallahu vecenin halifeliği sırasında Hazreti Hüseyin Kufeye giderek onun bütün seferlerine katıldı. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat etti. Bu arada Hazreti Hasan, Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine onunla birlikte Medine'ye gitti Hz. Hasan radiyallahu anh'ın vefatından sonra ise 1. Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar geçen 11 yıllık süre zarfında kendini ibadete vererek züht ve takvaya dayalı bir hayat sürdü Hz. Hüseyin'in aklı selim tavrı ağabeyi Hz. Hasan'ın vefatının ardından da devam etti ve fitne çıkarmaya yönelik atılan adımlara fırsat vermedi Hazreti Hasan'ın vefat haberi Kufe'ye ulaşır ulaşmaz, taraftarları Hazreti Hüseyin'e babasıyla ağabeyinin intikamını almak için emreni beklediklerini bildiren bir mektup göndermişlerdi. Hucur bin Adi'nin, Muaviye'nin emriyle başlatılan camilerde Hz. Ali'ye hakaret etme faaliyetine karşı çıktığı için öldürülmesi üzerine, Kufe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hazreti Hüseyin radiyallahu anh'ı küfeye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hz. Hüseyin radiyallahu anh'a fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabı mektubunda, ''Seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim.'' demiştir. Hz. Hüseyin'in Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavır, Hicret'in 56. senesinden sonra Muaviye'nin oğlu Yezide biat edilmesini istemesi üzerine değişmiştir. Medine valisi Mervan'ın Muaviye'nin halifelik makamına halef tayin ettiği oğlu Yezide kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuması halk tarafında büyük bir öfkenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Abdurrahman bin Ebubekir Bekir, Medine valisi Mervan'a Saltanatı babadan oğula intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istedikleri gerekçesiyle Abdullah bin Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek biat teklifine karşı çıkarken Hz. Hüseyin radiyallahu anh da ortaya konulan itirazlarla hemfikirdi. Mervan'ın Mescid-i Nebevi'de yaşanan olayları rapor etmesi üzerine Muaviye, Medine'ye giderek Muhalefet eden kişileri biat etmeleri için Tehdit etti Fakat başarılı olamadı Hicretin 60. yılında Muaviye'nin ölümü üzerine Hilafet mevkiine gelen Yezid Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan Her ne şekilde olursa olsun Hazreti Hüseyin radiyallahu anh Başta olmak üzere Diğer muhaliflerinden biat almasını istedi Velid Mervan'la yaptığı istişarelerin sonucunda henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan Hz. ile Abdullah bin Zübeyir'i yanına çağırarak onlardan biat almayı düşünüyordu. Fakat onlar Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce biatlarının alınmak istediğini anladılar. Bunun üzerine İbn-i Mekke'ye kaçtı. Hz. Hüseyin radıyallahu anh ise ile görüşmeye gittiğinde benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında açıkça yapmadığın bir biata razı olmazsın diyerek ertesi gün halkın önünde biat edeceğini bildirdi. Mervan, Velide yanından ayrılmadan önce Hüseyin'in biatını almasını veya boynunu vurdurmasını tavsiye etti. Ancak Velid sen benim için dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun. Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürmek suretiyle dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, yine de bunu istemem diyerek tavsiyesini reddetti. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin, aile fertlerini de yanına alarak Mekke'ye doğru yola çıktı. Hz. Hüseyin radiyallahu an, Yezide biat etmeyip Mekke'ye gittiğini haber alan Kufelilerden Şebes bin Rib'i ve Süleyman bin Surat gibi bazı ileri gelenler onu halifelik makamına getirmek için kendisine davet mektupları yazdılar. Ayrıca Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet gönderdiler. Bunun üzerine Hz. Hüseyin radiyallahu an, durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu, Müslim bin Akil'i Kufe'ye yolladı. Hicretin 60. yılı Şevval ayında şehre ulaşan Müslim İbni Avsece'nin evine geldi ve Hz. Hüseyin radıyallahu anh adına biat almaya başladı. Yezid, Müslim'in bu faaliyetini öğrenince Kufe valisi Numan bin Beşir el-Ensari'yi görevden alarak yerine Pasra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etti ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istedi. Ubeydullah'ın Hz. Hüseyin taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el-Muradi'nin evine yerleşti ve halkı ayaklanmaya çağırdı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşattı. Ancak Ubeydullah'ın safında yer alan Küfe ileri gelenlerinin nasihat ve tehditleri üzerine ayaklanan halk Dağılmaya başladı ve geceye doğru Müslim'in yanında sadece 30 kişi kaldı. Daha sonra onlar da dağıldı. Bu gelişmeler üzerine geceleyin, Kinde kabilesine mensup Tav'a adlı bir kadının evine saklanan Müslim, ihbar üzerine yakalanarak öldürüldü. Bu yüzden Kufelilerden biat aldığını daha önce mektupla haber verdiği Hz. Hüseyin radiyallahu anha, onların sözlerinden döndüğünü bildiremedi. Hz. Hüseyin radıyallahu anh yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için Kufeye hareket etmeye karar verdi. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona Küfe'lilerin babasıyla ağabeyine yaptıklarını hatırlatıp sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa Yemen'e gidip orada Müslüm'ün hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de Hüseyin, Radiyallahu An, Küfe'ye gitme kararından geri adım atmadı. <Sessizlik> Yesid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise, Mekke'de kalmasını teklif etti ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceği konusunda gösterdiği çabalarda fayda vermeyince, Hz. Hüseyin Radiyallahu An, Hicri 8 Zilhicce 60 tarihinde, umresini tamamladıktan sonra ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Küfe'ye hareket etti. Birkaç gün sonra bütün ailesini yanına aldığı için başlarına bir şey gelirse bunun soyunun tükenmesi demek olacağı endişesine kapılan amcasının oğlu Abdullah bin Cafer radiyallahu an önce bir mektup yazarak durmasını istedi. Sonra da Mekke valisi Amr bin Said bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine gönderdi. Ancak Hazreti Hüseyin radiyallahu anh rüyasında Resulullah'ı gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetti. Yolda Şair Ferezdak ile karşılaşıp Kufe'deki durumu sorunca ''Halkın kalbi seninle, kılıçları beni ümeyye iledir.'' İlahi takdirse gökten iner ve Allah dilediğini yapar. Cevabını aldığı halde doğru söyledin. Allah'ın dediği olur. Allah dilediğini işler. Rabbimiz her gün yeni bir iştedir. Takdir hoşumuza gidecek şekilde olursa nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir umulandan başka türlü çıkarsa Niyeti hak ve takvası da teneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürdü. Ancak daha sonra Şalebiye'de karşılaştığı iki yolcudan küferilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akil ile Hani bin Urve'nin öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istedi. Fakat bu defa Müslümin oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmek zorunda kaldı. Bu sırada Hz. Hüseyin radıyallahu anh kendisiyle birlikte gelenlere isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi. Onlar da ayrıldılar. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kaldı. Böylece sayısı azalan kafile Hicri 2 Muharrem 61 tarihinde Nineva bölgesindeki Kerbela'ya ulaştı. Kufa valisi Ubeydullah'ın emriyle, kafileyi uzun süredir yaklaşık bin kişilik kuvvetiyle gözetlemekle görevli olan Hürbin bin Yezid, Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ın Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdi. O da, kafilenin sart ve mustahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istedi. Rey valiine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebi Vakkas da ordusuyla, Hazreti Hüseyin radiallahu anh'nin üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin saat önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radiallahu an, Ömer'in gönderdiği elçiye kendisini kufelerin çağırdığını, 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu, dönüp gitmek istediğinde de. Hür bin Yezid'in engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı ve ''İzin verin, dönüp gideyim.'' dedi. Ömer bin Saad, Hz. Hüseyin radıyallahu anh'la çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah bin Ziya'da bildirdi. Ubeydullah ise, Yezid'e biatı önermesini ve reddi halinde kafilenin su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun üzerine Ömer, Hz. Hüseyin'i Kufe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccacı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da birkaç defa Hüseyin'le gizlice görüştü. Ubeydullah, Hz. Hüseyin'in Mekke'ye geri dönmesi, Yezide biat etmesi ve İslam dini için sınır şehirlerinde cihat etmesi konusundaki seçeneklerden herhangi birisini kabul etmek üzereydi. Fakat Sıffin'de, Hazreti Ali radiyallahu anh'ın safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak, Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ı istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Bunun üzerine Şemir ile Ömer'e bir mektup göndererek Hüseyin'in radiyallahu anh, doğrudan kendisine teslim olmasını sağlamasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde kumandayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir karargaha 9 Muharrem Perşembe günü ulaştı. Ömer bin Saad kumandayı, dolayısıyla kazandığı dünyalığı elden kaçırmamak için bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hz. Hüseyin radıyallahu anh ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdiler. Ertesi gün Hazreti Hüseyin radiallahu an gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir musaf olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları hakkında imzaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını söyledi. Hazreti Hüseyin radiallahu an'ın bu konuşması üzerine Hürbin Yazid yaptıklarına pişman olarak onun safına geçti. Ömer bin Saad'ın sancayla gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın savaşa başlarken 23 süvari ile 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en Nehayi önce bir harbe saplayıp Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve başını kesti. İslam tarihinin en vahim ve sonuçları yüzyıllar boyunca etkisini gösterecek olay yaşanırken, Ömer bin Sa'd'ın saflarında savaşan dünyalıklar, şehitlerin üzerlerindekileri soymaya ve çadırları yağmalamaya başlamışlardı. Bu arada, Hz. Hüseyin radiyallahu anh'ın, hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynir Abid'in, Öldürülmek istendiyse de Ömer bin Saad buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Tarih kanlı bir sayfaya 10 Muharrem 61 not düşmüştü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti, Kerbela'da yere düşmüştü. İslam alemi o emanetin düştüğü yerden nasıl ayağa kalkacaktı? İslam alemi Hz. Hüseyin radıyallahu anhı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti bilmiş, kimi zaman Kerbela'nın acısını yüreğinde yaşayan Müslümanlar onun ismini çocuklarına koymuş, kimi zamansa Resulullah'ın sünnetini ifa vazifesiyle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 Kızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül